Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Rasulün örnekliğinde yapmış olduğumuz çalışmalardaki Medine'de gelen hükümler bölümünün 37.sini bugün inşallah sizinle paylaşacağım. Bugünkü alt başlığımız haramlar bölümü 4. bölüm faiz haramdır. Ayetin aslında riba olarak geçmektedir. Riba konusuyla ilgili sözlük, lugat, ansiklopedi ve Müslüman ilim adamlarının meallerinde, tefsirlerinde, fıkıh kitaplarında değişik açılardan açıklamalar yapılmıştır. Riba sözlükte artma, çoğalma, şişme gibi anlamlara gelir. Türkçe'de faiz ve riba eş anlamda kullanılır. Bir fıkıh terimi olarak para ve standart, misli malların birbiriyle değişiminde taraflardan birisi için şart koşulan karşılıksız fazlalığı ifade eder. İslam'ın çıkışı sırasında ödünç verilen asıl borca Rasul mal yani ana para, vade sonunda ödenecek ziyadeye ise riba denilirdi. Borçları ertelerken eklenecek fazlalık da bu nitelikte değerlendirildi. Faiz, lügatta istenmeyen bir fazlalık, suyun taşkınlığı, yayılması gibi anlamlara gelmektedir. Ödünç verilen paraya karşı alınan çağr, ödenmiş faiz manasına gelen güzeşte kelimesi de bu anlamdadır. Ayrıca faiz, gözyaşının akması, suyun dolup taşması, malın çoğalması gibi manalara da gelmektedir. Türkçe sözlüklerde faiz kelimesi sözlük anlamıyla değil, terim anlamıyla yer almaktadır. Bu anlamlar şöyledir. Sözlük anlamı olarak riba, artma, çoğalma, aşırı faiz, büyüme, mutlak fazlalık anlamına geldiği gibi ziyadeleşmek, fazlalaşmak manasına mastar olup, Faiz dediğimiz artık değerin ismi olarak da kullanılmıştır. Böylece o sözlük anlam kavramlaştırılmıştır. Arapçada tepelere, düz araziye nispetle daha yüksek oluşları sebebiyle rabiye denilmektedir. O tepelere, yükseklikten, artıştan dolayı. Hayvanları besleyip büyütmeye de terbiye denilir, rabiyeden denilir. Yani Besliyorsunuz, büyütüyorsunuz, artırıyorsunuz. Bu sözlük anlamıyla riba kelimesi hem bir şeyin kendi içinde bulunan hem de iki şey arasında mukayeseden doğan fazlalığı ifade eder. Birinci durumla ilgili olarak üzerine yağmur yağan toprağın kabarması rebet kelimesiyle Haç suresinin 5. ayetinde Fusilet suresinin 39. ayetinde İkinci anlamıyla ilgili olarak da iki topluluktan birinin diğerine mal veya sayıca yahut değerce daha üstün olması hali Nah suresinin 92. ayetinde geçmektedir ve bir kimsenin diğer bir kimseye söz veya fiil bakımından üstün olması da erba kelimesiyle anlatılmıştır. Sözü edilen ayetler mealen şöyledir. Haşr suresi 5. ayet meali Ey insanlar eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra alakadan sonra uzuvları belli belirsiz canlı et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz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 Yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Bu ayette verabet kelimesi büyüme, büyütme, artırma olarak olunmuştur. Riba kelimesinin kökleri olan rebe kelimesi, rebe kelime içine yerleşmiştir. Verabet, rebe kelimesinden türemiştir. Fusilet suresinin 39. ayeti meali ise, senin yüzünü kupkuru görmen Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şey kadirdir. Bu ayette de bir önceki ayette geçen Rebet kilimesi ayetin içinde orijinalinde mevcuttur. Nas suresinin 92. ayet meali ise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 Olarak geçer. Daha çok anlamında kullanılır. Çoğaltılmış, daha çok hale gelmiş erba olarak kullanılır. Bu gelişten sonra riba ile ilgili ayetleri gözden geçirelim. Riba ile ilgili ilk ayet Mekke döneminde indirilmiştir. Muzun sırasına göre 84. sırada bulunan Rum suresinin 39. ayetinde mealen şöyle denilmektedir. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir riba Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince işte zekat veren o kimseler evet onlar kat kat artıranlardır. Bu ayette dikkat edilirse riba ile Allah katında hiçbir şeyin artmayacağını ama zekat ile Allah katında çok şeyin artacağı Mukayesis yapılmış, ribanın haramlığına veya alınmamasına yönelik direkt bir hüküm gelmemiştir. Yani K-R-M kökünden üreyen haramdır ifadesi gelmemiştir. Daha sonra Medine döneminde riba ile ilgili ayetler gelmiştir. Bakara suresinin 275, 76, 277, 278 ve 279. ayetlerinde Mealen şöyle denilmiştir, riba yiyenler o gün şeytan çarpmış kimselerin cinnet döbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri üzümlerdir. Halbuki Allah alım-satımı helal, ribayı haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir ve faizden vazgeçerse, ayetin orijinalinde, Ribadan. ribadan vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar ribaya dönerse, işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah ribayı tüketir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Dikkat ediyorsanız, riba yeni alanı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 Terk edin. Şayet yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz denilmektedir. Alimren Suresinin 130. ayetin meali de şöyledir. Ey iman edenler kat kat artırılmış olarak riba yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Nisa suresinin 160 ve 161. ayetlerinde ise mealen şöyle denilir. Yahudilerin yaptıkları yüzünden bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden, men etmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış bundan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık, men edildikleri halde ribayı almalarından ve haksız yollarla insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık denilmektedir. Ayetlerde geçen riba sözcüğünün veya riba ile yasaklanan şeyin faizle ilintisinin olup olmadığı konusunda geçmişte Müslüman ilim adamları bir hayli tartışmışlardır. Yahudiler, Hristiyanlar, Putteres, Araplar arasında uygulanan riba, daha çok bir şeyin aynı cinsten, aynı şeyle verilip alınması sırasında önceden belirlenmiş artışla gerçekleştirilmesidir. İşin temelinde ihtiyacı olan kişinin herhangi bir kişiden ihtiyacı olanı alırken geriye ne kadar vereceğini önceden belirtmesidir. Mesela 10 kilo buğday alan geri verirken 10 kilo yerine 11 kilo vereceğini taahhüt ederse peşin peşin, Aradaki bir kilo buğday ribadır denilmiştir. Ancak uygulamada buğday alanın borcunu arpa ile hurma ile ödemesi durumunda fazlalık veya eksiklik tartışmasının neye göre yapılacağı belirlenememiştir. Cinsin cinsiyle alınıp verilirken artışıyla değerlendirilmesi riba olarak el alınmıştır. Bu nedenle Allah doğadan örnek vererek Toprağa verilen buğdayın, sebzelerin, tohumların karşılığını artarak alınışından söz ederken rebe, rebet, riba sözcüklerini kullanmıştır. Doğa elbette buğday ekene arpa vermez, ne ekildiyse onu verir. İşte bu noktalardan hareket eden Müslüman ilim adamları, riba konusunda cinsin cinsiyle alışverişini esas alarak günümüzdeki faizle, ribanın ilgisi olup olmadığını savunmuşlardır. Ancak riba kelimesinin özleriyle doğaya ekilenin karşılık olarak artırarak vermesi önceden kararlanmış bir şey değil. Zira doğaya ekilen çürüyüp vermeyebilir veya tahmin edilen kadar vermeyebilir veya ekileni herhangi bir şey yiyebilir ya da çok verimli olarak bizi geri dönebilir. Bütün bu sonuçlar önceden belirlenmiş değildir. Allah, rebe kelimesiyle bunlardan söz ederken, riba kavramında değil, artma, artırma kavramında değerlendirmiştir. Yani siz ribada önceden belirlediğiniz bir artışla borçluyu zorluyorsunuz, bu yasaktır demiştir. Borçlu bu şekilde zorlanamaz. Bakın doğaya, doğa kendisine verileni artırarak verir. Onun verdiği helaldir. Zira sizler doğaya zorunluluk koyamazsınız. Doğa kendi yasaları doğrultusunda artırarak size verir. Onun geri verişi helaldir. Çünkü geri verirken kendi yasalarına göre veriyor, özgür bir şekilde veriyor. Ama sizin başından zorlayarak, şart koşarak, borç verip fazlasıyla geri almanız yasaktır. Dolayısıyla burada Artışlı almak haram değildir. Artışın zorlanması, önceden şart koşulması yasaktır. Allah doğa örneğiyle önceden delirlenmemiş, işin bereketine yönelik bir artışı helal olarak gösterirken, ribanın uygulanışıyla önceden şart koşulan bir artışın berekete müdahale görerek haram eder. Ticaret ise doğanın bereketi gibidir. Ticarete de siz verirsiniz. Önceden ne getireceği belli değildir. Ancak sonuçta belki beklentilerin çok üstünde verir. Belki zarar eder. Belki altında verir. Yahudiler artış sağlayan riba sözcüğünün ön şartsız ticareti ile ön şartlı ticaret dışı kavramını karıştırarak ikisi de aynıdır demişlerdir. Kendilerine gönderilen ayetleri anlamamışlardır. Medine'de yaşarken ayetler Müslümanlara gönderildiği zaman bu ayetleri de anlamamışlardır. Müslümanlarla tartışmışlardır. Ya niye uğraşıyorsun? İkisi de aynı demişlerdir Yahudiler. Bugün de aynı şey söyleniyor. Dikkatinizi çekiyorum. Yani ha önceden artışı, dolayısıyla karı belirleyelim, ha sonradan alalım fark etmez diyerek ribayı alışveriş gibi değerlendirmişlerdir. Bugün de bankalar aynı mantıklar gitti para alışı ve para satışı üzerinden ticaret yapıyoruz diyorlar. Herhangi bir sorun yok diyorlar. Adına faiz diyoruz ama esasında asıl da para ticareti yapıyoruz diyorlar. Allah ise riba sözcüğüne önceden şartlı veya şartsız kavramını getirerek, önceden şartlıya haram, önceden şart koşulmamışa ticaret demiş ve ticareti helal kılmıştır. Müslüman bilim adamları Kapitalizmin ürettiği faiz konusuna el alırken, para cinsinden aynı cins parayla önceden belirlenmiş artışla alışverişine riba demiştir. Mesela Türk lirası Türk lirasıyla, euro euroyla, dolar dolarla, ruble rubleyle, dinar dinarla alışverişinde önceden belirlenmiş bir şartla fazla alınıp verilmesi ribadır. Ancak Türk Lirası ile Euro alışverişinde artışın hesaplanması konusu tartışmaya açık bırakılmıştır. Zaten bu tür bir hesaplamada çok zordur. Düşünün siz 100 bin lira borç veriyor karşılığını 35 Euro almayı şart koşuyor. Böyle bir konuşma yapıyorsunuz. Ya ben sana 100 bin lira vereyim karşılığında 35 bin Euro ver. Ne zaman? Bir sene sonra. Bir sene sonra... Euro'nun veya da Türk lirasının ne olacağı, aradaki kur farkının ne olacağı belli değil. Böyle bir anlaşma yaptılar. Burada riba konusu tartışılıyor. Bu hesap neye göre yapıldı? İşte burada riba ilişkisi ne olacaktır? Nasıl olacaktır? Bu hesaplamada riba yerine paralar arası kurlar öne çıkacaktır. O zaman durum ne olacaktır? Gibi. Ha şöyle bir yaptılar. Mesela bugünkü 100.000 Türk lirası Karşılığı diyelim ki 34.000 Euro'ydu. Dediler ki 1000 Euro'da ekleyelim faiz olarak 35.000 Euro olsun. Böyle bir önceden bir konuşma mı oldu? Yoksa başka bir şey mi oldu? Gibi bir çerçeve tartışılır. Tartışmışlardır da. Kapitalizmin faiz algısıyla ayetlerde söz edilen ribanın algısı aslında aynıdır. Kapitalizm faizi paranın önceden belirlenmiş bir bedelle satılması olarak tarif eder. Yani paranın karşılığı paradır. Bazı ekonomistler faizi paranın zaman içindeki değer kaybı olarak anlatmaya çalışır. Onun için bu tür ekonomistler parasının değerinin artmadığı, düşmediği, ekonominin sıfır hatayla işlediği dönemlerde faiz oranı sıfırdır demişlerdir. Böylece onlar kağıt paranın ortaya çıkışıyla meydana gelen enflasyon yani kağıt paranın değerinin düşmesi, devülasyon yani paranın değerinin devlet tarafından düşürülmesi, deflasyon yani paranın değerinin artması gibi konuları ekonomik dengesizlikler olarak görmüşlerdir. Ekonomik dengeler kurulursa, kapitalist sistem sıfır hatayla çalışırsa, Faiz de sıfır olur demişlerdir. Ekonomistler bu şekilde tartışıyor. Bu şekilde tartışarak kapitalizmi hoş göstermeye çalışıyorlar. Ancak bu tanımlar ve bu tartışmalar para sahibi sermaye değerleri asla ilgilendirmemişlerdir. Onlar gülüp geçmişlerdir. Onlar bu tür bir yargıların hayalci olduğunu söylemişler. Faizin ana konusunun değer artışı, değer düşüşü değil, paranın ...ücreti önceden belirlenmiş bir bedelle ücret karşılığı satılmasıdır demişlerdir. Mesela bugün son 5-10 yılda Japonya'da faiz oranı eksi dolaşıyor. Yani artı değil, eksilerde. Yani eksilerde dolaşıyor da nasıl olacak? Mesela para sahibi 1 milyon dolar verdi örnekleyelim Japonya'da veya 1 milyon yen verdi... Eksi bir faiz oranı uyguladığı zaman adam parasını geriye 900.000 yen alacak veya 900.000 dolar alacak mesela. Para sahibi bunu kabul eder mi? Orada başka bir şey var aslında. Aslında Japon ekonomisi özgür bir ekonomi değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın güdümünde hareket eden bir ekonomi sahibi. Dolayısıyla oradaki... Hareketlerin arkası planında başka bir şey var. Para değerlerinin düşüşünün, artışının veya faizin yükselişinin, artışının arkasında başka bir neden var. O başka neden çok ayrı. O ayrı bir konu. Onu baştan alıp sonuna kadar farklı açılardan incelemek gerekir. Değilse oradaki Japon ekonomisi özgür ve özgür olduğu için de faiz düşüyor anlamında bir anlam çıkarmayın sakın. Orada farklı bir şey var. Onlara göre faizin doğuşu, Kime göre? Kapitalistlere göre. Faizin doğuşu, para sahibinin işletmecilik yapamaması neticesinde garanti bir karla parasını ticarete, ticaretteki bir işleticiye satmasıdır. Yani adam evine oturmuş, kendi parasını kullanamıyor, ticarete girmeye korkuyor, belli garantiler alarak ticaret erbabı birine al benim paramı işlet diyor. Karşılığı Karşılığı ben senin kâr ortan olmam diyor, ticaretle zarar edersin, kâr edersin, beni ilgilendirmez diyor. Ben diyor, peşin peşin bir sene sonra şu kadar kârı senden isterim diyor. Onun adına kâr demiyor artık, faiz diyor. Kâr dese ne olur? Kâr mı olacak? Hayır, yine faiz olacak. İşte bu tür bir yorumla faizin doğuşunu anlatmaya çalışan ekonomistler biraz bu işi masumiyete dönüştürmüş gibi oldular. Aslında böyle değil tabii yani ekonomi tahsil eden bir kişi olarak bu tür yorumlara katılmadığımı peşin peşin söyleyeyim. Bu nedenle para satış işlemini gerçekleştirecek bankalar oluşturmuşlardır, diyorlar. Tabii banka ve bank not kavramları farklı manalarda çıkmıştır tarihine baktığımız zaman, bu manalarda değil. Halbuki bugün faiz da ödeme güçlüğü çeken, borcuna sıkışmış, ihtiyacı olanlara karşılığı önceden belirlenmiş para vermektir. Bugün %99 bu şekilde uygulanıyor. Ticarette borcuna sıkışmış, hayatında borcuna sıkışmış, bir şeyi alacak parası yok. Bunun için kredi çekiyor ve faiz ödüyor ve değişik nedenler işte işte hayatta görüyorsunuz. Paranın parayla önceden belirlenen bir bedelle alınıp verilmesi riba tanımı içindedir dedik. Faizde Aynı şekilde hesaplandığından riba faiz midir, değil midir sorguları gereksizdir. Çünkü ikisi de aynı anlamda yürümektedir. Genel değerlendirmelerden önce insanlığın kültüründe bir faiz konusunu şöyle bir gözden geçirelim. Yani insanlığın kültüründe faizle ilgili neler var? Yahudilikte faiz. İlahi kaynaklı dinlerden birisi olan Yahudilikte faiz gerek Hz. Musa, Gerekse kutsal kitapları Tevrat tarafından o dönemlerde yasaklanmıştır. Bugün Tevrat'ın çıkış bölümünün 25. ayetinde şöyle demektedir. Halkıma aranızda yaşayan bir yoksula ödüş para verseniz ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Ona ödüş para verirseniz tefeci gibi davranmayacaksınız. Leviller bölümünün 35, 36, 37. ayetlerde de ise bir kardeşin yoksunlaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin, onu desteklemelisin. Aranızda yaşayan bir yerli veya konuk gibi yaşayacaktır o. Yani böyle enteresan yani bu çok güzel bir ifade aslında. Borçlu kişi normal yaşayan insan arasında misafir gibidir. Dolayısıyla o misafire sahip çıkın diyor. Çok güzel bir ifade aslında. Ondan faiz ve kar alma o misafir yani. Tanrı'dan kork ki kardeşin yakınında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizli para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyeceklerden kar almayacaksın. Çünkü misafir. Bu Leviller bölümündeki Tevrat'ta yazılan bu ayetlerin anlattığı konu Özellik olarak çok güzel bir ifade yani toplumun yoksununu, muhtaç olanını misafir kabul ediyor topluma. Dikkatini çekiyorum bu çok entesan bir vurgu. Bayıldım ben bunu okuduğum zaman. Para veya faizli olarak verilen herhangi bir şeyle kardeşine borç vermeyeceksin. Yabancılar için faizle borç verebilirsin, lakin kardeşine faizle borç vermeyeceksin. Tesniye bölümü 19 ve 20. Ayet. İşte bu ayet biraz sakıncalı. Yani diyor ki, Yahudi olursa asla borç vermeyeceksin, o kardeşindir ama yabancıya verirsin. Ondan da faiz alırsın diyor. Hristiyanlıkta ise İncil'de, Tevrat'ta olduğu kadar faizle ilgili açık hükümler bulunmamakla birlikte hoş karşılanmadığına dair bazı ayet ve cümlelere rastlanmaktadır. Bazı ayetlere yani cümlelere rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. Matta 42. ayette Senden dileyene ver. Senden ödünç isteyenden yüz çevirme. Yine Matta'nın 7. bölümünün 7. ayetinde Önceki Matta'nın 5. bölümünün 42. ayeti idi. Bu 7. bölümünün 7. ayetinde İnsanların size her ne kadar yapmalarını, her ne yapmalarını istiyorsanız Yani insanların size ne yapmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü şeriat budur. Peygamberler de bunu istemektedir. Matta'da 10. bölümün 9. ayeti de şöyle diyor. Kemerlerinize ne altın ne gümüş ne de bakır koyun. Luka 6. bölüm 33, 34, 35. ayetlerde de şunlar geçmekte. Siz yalnız onlardan bir iyilik beklemek için yardım edersiniz. Bunun için ne teşekkür beklenir? Aynı şeyi günahkarlar da yapar. Yani diyor ki siz bir yardım edersiniz, bir iyilik yaparsınız. Bunun karşılığında teşekkür beklenir mi? Ne yapıyor? O faiz alışverişini sanki ona benzetiyor. Karşılığını bir şey istiyorsun yani. Yaptın bir şey, borç verdin bir şey yaptın. Aynı şeyi günahkarlar da yapar. Birilerine ondan karşılık ummak için borç verirseniz bunun için hangi teşekkür beklenir? Günahkarlarda bir karşılık almak için birbirlerine bir şey verirler. Düşmanlarınızı daha çok seviniz. Hiçbir şey karşılık beklemeden onlara ödünç veriniz. Böylece ödülünüz büyük olsun. Yücelerin yücesinin çocukları olursunuz. Çünkü o nankörlere ve kötülere nimet vericidir denilmektedir. Tabi buna uysalar dünya bir başka olurdu değil mi arkadaşlar yani? Yani Hristiyanlar bu, bu ifadelere uysalar. Faizin haramlığı İncil'de açıkça belirtilmese de diğer kurumlarca açıkça yasaklanmıştır. Ve diğer anlamlarla açıkça yasaklanmıştır. İşte bu ifadelerden dolaylı bir yasaklama iyiliğe sevk eden bir düşünce yapısıyla tersi olumsuzlaştırılarak ne yapmıştır? Dolaylı bir yasaklama yapılmıştır. Ayrıca İncil'deki bu ifadelerin dışında 325 yılında Hristiyanların toplanıp belli konularda karar aldıkları o İznik konsilinde o günkü toplantılarda, o dönemki toplantılarda faiz Hristiyanlar arasında o toplantıya katılan papazlar, rahipler tarafından yasaklanmıştır, karar alınmıştır. Müslümanların yaşamında faiz ise şöyle tarihi seyir olarak bir baktığımız zaman, ilk olarak Beh fahillerinden Nusayr bin Yahya 885 yıllarında raiş piyasa fiyatlarının dışına çıkmayı ifade eden fahiş gabin ölçülerin gayrimenkullerde %20, hayvanlarda %10 ve menkul mallarda %5 olarak faiz alınıp verilmesini onaylamıştır. Osmanlı Devleti piyasasında yüzyıllarca ölçü alınan bu miktarlar daha sonra da Oradaki fetvadan giderek Osmanlı piyasasında ölçü alınmış. Bu miktarlar 1876 tarihli mecellenin 165. maddesiyle de kanunlaştırılmıştır. Yani mecelliye biliyorsunuz mecelle Osmanlı'da fetvalar, iştahatlar gibi değişik yerlerde olan şeyi mecelle isimli bir kitapta toplanarak işte Müslümanların hukuku budur denilmiştir. 1517 tarihli 2. Beyazıt'ın oğlu Şahın oğlu Mehmet'in karısına ait 91 bin gümüş dirhemlik paranın vakfiyesinde işletilme şekli şöyle belirlenmiştir. Bakın peşin peşin vakfiye de bu işletilecek ve peşin peşin karar verilmiş. Yukarıda adı geçen vakfedici kadın... Miktarı belirtilen 91 bin gümüş dirhemin ne eksik ne de fazla olmamak üzere yılda her 10 dirheme 1.25 dirhem yıllık yani %12.5 yıllık 12.5 faiz hesabı üzerine riba işlenecektir. Hem de faiz şüphesinden uzak bir şekilde mutlaka faiz olarak, riba olarak işlenecektir. İslam'a uygun bir muamela muamele-i ve günlük raiş bedeller murabaha-i meriye uygulanarak bu ifadelerle kayıtlara geçiyor. Kar, yani rıb, riba kükründen gelen rıb getirecek şekilde işletilmesi şart koşuldu. Bu muamele sağlam, rehin veya varlıklı kefil güvencesi ile güçlendirilir. Yani işletenler bunu garanti ederler. Varlıklar da altına imzalar. Tamam bu dönecek diye. Bu vakfıya göre vakfın konusu olan para fonu yıllık yüzde on iki buçuk karla işletilecektir. Peşin peşin konuşulan budur. Mesela İstanbul kasapları için hayvan yetiştiricilerinden peşin parayla satın alınacak hayvanlar yılda yüzde on iki buçuk karla kasaplara satılacak. Kasaplar ödemeyi para vakfına bir yıl sonra yapacaktır. Bunun günümüz faizsiz bankalarında uygulanmakta olan murabahadan hiçbir farkı yoktur. Osmanlı dönemi fıkıh literatürü ve para vakfı vakfiyeleri incelendiğinde bu çeşit vakıflara ait ana paraların karzı hasen yani ödümç para verme mudarebe yani emek sermaye ortaklığı yoluyla işletme müşareke sermaye ortaklığı, murabaha, malı peşin fiyatla satın alıp yıllık belli bir karlı alıcıya devretme. Bugün faizsiz bankada bu uygulanıyor. Murabaha uygulanıyor. Peşin alıyorlar, yıllık faizlerini hesap ediyorlar, kişiye ona göre ödettiriyorlar. Bir daha vakıf parayı Allah hızası için meccanen işledip karın ve ana paranın tamamını vakfa verme. Veya bey bil vefa, mülkiyeti muhafaza kayıtlı geçici satış yöntemlerinden birisiyle veya birkaçı ile işletildiği görülür vakıfların. Böyle bir kredi kullanımız sonucunda elde edilecek gelir vakfın hayırciyetine harcanır idi. Kanun Sultan Süleyman çeşitli para vakıflarını birleştirerek oluşturduğu 698 bin akçelik vakıf paranın murabaha yoluyla işletilmesini ve elde edilecek karın rıp yani ribanın İstanbul kasaplarına sermaye olarak kullandırılmasını şart koşmuştur. Ve bu fetvayı Ebu Sultan almıştır. Ebu Sultan buraya dayanarak yani bu konulara dayanarak fetvalarını vermiştir. Bu uygulamalara göre vakıf paraların murabaha yoluyla yıllık %10 veya 15 arası karlarla yani faizlerle işletilerek bir çeşit bankacılık faaliyeti sürdürülmüştür. Yani mantığına baktığınız zaman vakıf ismi altında o dönemin bankaları oluşmuştur. Ancak para vakıflarının arka planında murabaha yöntemi en sıkça görülmüştür. Yani peşin para yatırılmış vakıf 12,5 karla yıl sonunda karşı taraftan almıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Müslümanların son devleti sayılan Osmanlı yıkılıncaya kadar faiz veya riba ile ilgili çok değişik fikirler ortaya atılmıştır geçmişte. Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkileri arttıkça değişik kültürlerden etkilenmeler olmuş, etkileşimler sonucu riba değişik versiyonlarıyla toplumda uygulamaya geçirilmiştir. Faizle ilgili tanımlar üretilerek kimi tanımla olumlu, kimi tanımla olumsuz ribadan söz edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise kapitalizmin Müslüman ülkeleri etkilemesiyle faiz Müslümanların kültürüne tamamen hakim olmuştur. Ancak Müslümanların yeniden Kur'an'a dönüş hareketiyle kapitalist düzene yaklaşımlar değişmiş, sistem olarak bankacılık yaşamda esas alınırken faizsiz banka teorileri ortaya atılmıştır ve bugün uygulanmak. Kapitalizme karşı tepki olarak doğan komünizm veya sosyalizm ilki olarak faizi kabul etmez. Ancak bankacılık sistemini kabul etmiştir. Kabul ettiği bankacılık sistemi zamanla komünistleri veya solcuları da faizle tanıştırmış, Rusya'da, Çin'de, Küba'da yapılan komünist devrimler kapitalizmin faizine yenilmişlerdir. Kapitalistler faizi Değişik açılardan değerlendirerek sınıflandırmışlardır. Bizim ana konumuz faizin gerek kapitalistler gerekse Müslümanlar arasında nasıl sınıflandırdığı, nasıl tanımladığı değil. Ana konumuz bu değil. Onun için oraya girmiyorum çünkü uzun. Müslümanlar açısından ribanın yani faizin haram kılınışı Müslümanlar açısından önemlidir. Müslümanların ayetlere göre yönlendirilen, yönetilen kendi devletleri olmadığı için... Faizle yaşamak zorundadırlar ve zorunda kalmışlardır. Müslümanlar kendi devleti yok, kendi devleti olmadığı için de böyle bir düzende faizle yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Faizi haram olarak bilen Müslümanlar içselleştiremedikleri faiz olgusuyla yaşamanın sıkıntıları neticesinde kendilerine yol arayacak değişik düşünceler ortaya atmışlar, değişik fetvalar aramışlar Ayetlerin indirildiği dönemlerde riba hükmünün uygulanması, konuyu iyi anlayabilmek için Müslümanların devletli, devletsiz olan konumlarına göre el almak zorundayız. Müslümanların devletsiz olduğu dönemler Mekke dönemidir. Medine döneminde ise Müslümanlar devlet kurmuşlar, kurdukları devlet içinde Müslümanlar, putperestler, Yahudiler ilk dönemlerde yaşamışlardır. Resulullah'ın vefatından sonraki dönemlerde Müslümanların kurduğu devletlerde bütün toplumlar yaşamıştır. Sadece putperestler, sadece Yahudiler ve sadece Müslümanlar, Yahudiler değil. Başka dinlerden, kültürlerden, her dinden adam gelmiş, insanlar gelmiş, toplumlar gelmiş, yaşamışlardır. Osmanlı'nın yıkılışıyla da Müslümanların son devleti ortadan kalkmış, Müslümanların yaşadığı bölgelerde değişik devletler kurulmuştur kurulan devletlerin kimi laik, demokratik kapitalist, kimi laik demokratik sosyalist, kimi şeriat uyguladığını iddia eden krallıklar kurmuştur. Olayın başına dönersek, Mekke, Medine dönemindeki riba algısını uygulamasını şu şekilde gözden geçirebiliriz. Mekke döneminde riba, Mekke dönemde yani Müslümanların devletinin olmadığı dönemlerde faiz haram kılınmamıştır. Ancak faiz alanlar kınanmıştır. Onların artırarak aldıklarının kendilerine yararı olmadığı ifade edilmiştir. Biraz önce ayeti okuduk. Asıl artışın Allah'ın tavsiye ettiği yol olarak gösterilmiştir. Medine döneminde riba ise, Medine döneminde riba almak, riba ile alınan fazlalığı yemek haram kılınmıştır. Ayetlerde dikkati çeken şey, eğer dikkatli bir şekilde okursanız ayetleri. Medine'de gelen ayetlerde ribanın haram kılınması ribanın yenmesidir. Yedirmek haram kılınmamıştır. Yani ey Müslümanlar ayette şöyle geçmez. Ey Müslümanlar faiz yemeyin ve yedirmeyin şeklinde bir hüküm yoktur. Faiz yemeyin olarak vardır. Yani birinin borç almak zorunda kalması sonucu riba vermesi haram kılınmamış. Alan, yiyen Allah'a karşı savaş açmış kabul edilmiştir. Ancak Resul'den gelen bir rivayete göre riba alan da verende Allah'a savaş açmıştır denilerek faiz verenler yiyenlerle aynı hükmün içine alınmıştır. Bu alınma ayete göre değildir. Resul'den gelen bir rivayete göredir. Halbuki ayetlerde böyle bir şey yok. Yani Allah faiz yemeyi haram kılmış ama verme noktasında, faiz verme noktasında herhangi bir şey dememiştir. Ayette açıkça riba vermek haram kılınmamasına rağmen Resul'den riba alan da verende ifadesiyle almayı da vermeyi de haram hükmüne dahil etmesi iki açıdan değerlendirilebilir. İki açıdan. Birincisi böyle bir rivayet yoktur aslında Uydurmadır. Uydurma bir rivayettir. Mevzu hadistir denilebilir. Zira hadisler ayetlere uyduğu müddetçe kabul edileceğine göre bu hadis ayete aykırıdır. Çünkü ayette yener haram işlemiştir, yedirenler için bir şey dememiştir ayette. İkincisi ise ayeti uygulayan Resul. Risalet sıfatıyla ayeti böyle uygulamıştır. Dolayısıyla burada ince bir noktaya temas etmiştir. Allah riba vermeyi haram kılmamıştır. Çünkü riba vermek bir bakıma çaresizliğin getirisidir. Kişinin çaresi olsa riba verir mi? Kişi muhtaç kalmışsa borç alacaktır. Alacağı borcun karşılığında bir şeyler isteyen, zorlayan birisi vardır. Almak kişiye aittir. Güçlüdür, almayabilir. Onun için Allah alanı güçlü görüyor ve güçlü olana diyor ki alma. Bu haramdır diyor. Veren ise güçsüzdür. Herhangi bir şeyi zorlayamaz. Allah da ayetinde ne diyordu? Biz herkesin gücüne göre onu sorumlattarız diyor. Parası olan güçlü. Faiz almaya kalkıyor. Allah diyor ki Almayacaksın diyor. Güçlüsün. Gücün almama hakkına sahip. Verene bakıyor güçsüz. Ben vermeyeceğim diyemiyor. Çağrısızlık içerisinde tamam diyor. Boynunu büküyor. Allah da ona sorumluluk yüklemiyor. Dikkatini çekiyor. İşte bu noktada Allah Resulü devreye giriyor. Ne olarak giriyor? Devlet başkanı olarak giriyor. Diyor ki ben devleti yöneten olarak güçsüzlerin gücü oldum. Dolayısıyla güçsüz olan bana gelsin. Ben onlara Tövbe Suresinin 60. ayeti doğrultusunda gerekeni veririm. Borçluysa borçunu karşılarım. İhtiyaç sahibi ise ihtiyacını karşılarım. Bu nedenle artık güçsüzlerle ilgili konum ortadan kalktı. Hiç kimse güçsüzlük nedeniyle faiz vermek zorunda değil, riba vermek zorunda değil diyor Allah Resulü. Ben varım diyor. Devletin başı olarak ben var. Bu nedenle kişi bana gelip sadakalardan alacağına gidip borç alır ve riba verirse haram işlemiştir diyor. Bir yasak çiğnemiştir diyor. Çünkü diyor onun güçsüzlüğünü ben kaldırdım ortadan demeye getiriyor Allah Resulü. Bunun nedeni onun için ribanın haram olması değil, riba verme nedenini kaldıran hükümlere uymamasıdır. Zaten ayet verene suçlamıyor ama... Neden veriyordu kişi? Güçsüz olduğu için veriyordu. Allah Rasul diyor ki, o verme nedenleri de ben ortadan kaldırdım. Bir kişi niçin faiz verir? ihtiyaç sahibi olduğu için. Alacak alır, borç alır, karşılığında faiz verir. Ben diyor, onu ortadan kaldırdım. Kaldırdığıma göre, ayetler de ortadan kaldırdı. Tevbe suresinin 60. ayetine göre ve sadakalar hükmünde ve aynı zamanda infak yasasına göre, aynı zamanda Ganimetler yasasına göre bunlar kaldırıldı. Ne kaldırıldı? Güçsüzlük kaldırıldı devletin kontrolünde. Dolayısıyla kişinin faiz verme gibi bir lüksü yok artık. Kişi ihtiyacı varsa gidecek devlete. Diyecek ki benim şöyle bir çaresizliğim var. Sen benim hamimsin, koruyucumsun. Bu çaresizliğe, bu güçsüzlüğüme çare bul diyecek. devlete. De ona çare bulacak, bitecek. Buna rağmen kişi gidip faiz veriyorsa o zaman helal yolu değil... Haram işletilme yoluna girdiği için haram diyor hadis. Kişi orada faizciye gidiyor. Faizciye giderek faizciye haram işletiyor. Dolayısıyla haram işleten kişiye fırsat veriyor. Allah Resulü'ne diyor ki bu fırsatı vermeyeceksin, geleceksin bana diyor. Mantığın esasında özünde çıkan bu. Bu nedenler, hangi nedenler? Faiz verme nedenleri, riba verme nedenleri. Birincisi, Allah'ın Resulü ve devletin başkanı olarak onların güçsüzüne çare bulacak benim demesidir. Allah Resulü buna garanti ediyor. Ayetler de bu konuda geliyor, hüküm veriyor. İkincisi, ihtiyaçlarını sadakalardan helal yolla karşılayabilecek kişi, bu yasayı, Allah'ın koyduğu yasayı Allah Resulü ki uygulayan benim, uygulayacak da benim, bana gelsin diyor. Faizciye gitmesin diyor. Bir Müslüman bunları bildiği halde, bu ayetleri okuduğu halde, Allah Resulü'nün böyle bir devlet başkanı olarak yetkisinin, görevinin olduğunu bildiği halde kendine güçsüz görerek faizce giderse ayetleri inkara gider manası çıkıyor. Resulün devlet başkanı sıfatını, iradesini saymamaya gidiyor. Böylece Nisa suresinin 59. ayetine uymamış oluyor. Çünkü Nisa suresinin 59. ayeti ne diyor? Aranızdan seçtiğiniz kişiler, emir sahipleri size Adaletle hükmedecek. Gidin oraya, onlar size adaletle hükmedecek. Onlara gideceksiniz. Niye faizciye gidiyorsunuz? İşte bu ayete göre Allah Rasul diyor ki, ihtiyacın varsa bana gel, kişi Resulü'ne gitmiyor. Rübacıya gidiyor. Yani faizciye gidiyor. Böylece hem ayetin hükmünü tanımıyor, hem faiz alanlara zemin hazırlıyor, onların haram işlemesine neden oluyor. İşte bu noktadan Allah Resulü büyük ihtimalle bu noktadan hareket ederek faiz vermek de Haramdır diyor. Allah'a ve savaş açmıştır diyor. Neden? Çünkü harama giden bir yolu, haram işletme yolunu seçiyor kul. Halbuki güçsüzken böyle bir şey yok. Güçsüzken gücüne de çare bulacak herhangi bir devlet yetkili yokken Allah bir şey demiyor. Zaten devlet başkanı görevini yapmazsa, devletin yetkilileri görevini yapmazsa, çare bulmazsa kişi giner. Yine faizli, faizli mal alır veya faizli borç alır, ihtiyacını görür. Allah ona sen niye faiz verdin demiyor. Görevi kime yüklüyor? Devlete yüklüyor. Güçsüzlere çare bul diyor. Devlet de güçsüze çare buluyor. Ben buldum çareyi gitme oraya diyor. Gidersen diyor çiğnemişsindir diyor. Neyi? Ayetin hükmünü benim hükmümü çiğnemişsindir diyor. İşte devlet adaleti uygulayıp da Nisa suresinin 59. ayetine göre güçsüze çare bulduğu zaman, güçsüzün gücünü yerine koyduğu zaman, onu güçlendirdiği zaman kişi hala da ribaya gidiyorsa işin temelinde ne vardır? Nisan suresinin 59. ayetine karşı itiraz vardır. Onun uygulanmasına karşı itiraz vardır. Ve orada ayeti takmamak vardır. Ayeti red vardır. Bu nedenle de Allah Resulü diyor ki beni takmayan Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır, diyor. Bu anlatımlardan giderek Müslümanların riba yani faiz vermesinin ancak Müslümanların devleti varken haram olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bu da ribanın vermenin haramlığından değil, devletin diğer ayetlere göre o kişinin faiz verme, riba verme nedenlerini ortadan kaldırmasından dolayı kişi devletin dediğini yapmazsa gitmeyeceksin dediğini yapması haram işlemiştir. Çünkü Nisa suresinin 59. ayetine muhalif olmuştur. Müslümanları koruyup gözeten, güçsüzlüğünü güce çeviren bir devletleri yoksa Müslümanlar ihtiyaç duyduklarında eğer ribasız yani faizsiz borç bulamıyorlarsa faizli borç alırlar, faiz verirler. Haram değildir denilebilir ayete göre. Tabi burada ne giriyor araya? Takva giriyor. Kişi o çaresizliğini nasıl giderecek noktasında takvayla ilişkisini kuruyor. Allah'a olan samimiyeti, hayata olan samimiyeti, kendisine olan samimiyetini. Ama Müslümanların devleti yok diye hiçbir kimse faiz alıp yiyemez. O baştan sona kadar haram. Çünkü hangi konumdurlusu olsun, ister Müslümanların devleti olsun, ister Müslümanların devleti olmasın. Para sahibi güçlüdür. Güçlü olanın almama gücü vardır, dolayısıyla Allah da ona almayacaksın diyor, yemeyeceksin diyor. İhtiyaç nedeniyle Müslümanların devleti yokken faiz vererek borç alınmasındaki ihtiyaç konusu önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. İşte bu noktada, ihtiyaç noktasında söyleyebileceğimiz her şey kişisel düşüncemiz olacaktır efendim ihtiyaç şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur, şöyle olursa makbuldür, böyle olursa makbul değildir gibi söyleyebileceğimiz her şey kişisel düşüncemize girer. Veya ilim adamları, Müslüman ilim adamları bir şeyler söylemişse onların iştahı da onların yorumları olur. Kişisel düşüncelerimiz ise Allah'ın hükmünü etkilemez. Allah hiçbir istisnaya tabi tutmadan faiz alıp yiyenlerden söz eder, verenlerden söz eder. Allah'ın verenlerden söz etmediği yerde veya da şöyle demediği bir yerde faiz vermek haramdır ancak şu şu şu şu şu şu şu nedenlerle verilebilir demediği bir noktada kişilerin bu tür faiz vermek haramdır şu nedenlerle verirse helal olur gibi fikirler üretmesi sadece kendi istihabları kendi yorumları olur. Onlara ribayı, faizi haram kılmıştır Allah. Ama verenlerden hiç söz etmemiştir. Verenlerden söz eden rivayet doğru ise Resulündür, Resulün kararıdır. O da görevi gereği söylemiştir. Nisa suresinin 59. ayetine göre söylemiştir. Resulden geldiği söylenen rivayete göre konuşan Müslüman, hukukçular bütün bunlar kişisel görüşler olarak dinleme getirirler. Yani Resulün o günkü sözünü Devlet gücü içerisindeki söylediği sözünü Nisa suresinin 59. ayete göre söylediği sözünü bütün zamanlara ve bütün şartlara hukuklarımız yansıtıvermiştir. Bu haksızlıktır. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle şey olmaz. Çünkü siyak ve sibak vardır. Nasıl ayetlerde siyak ve sibak varsa, Resul'den gelen söz doğruysa da onun da siyak ve sibakı olacaktır. Kaldı ki Resulün de riba ayetlerini uygularken verenlere haram hükmüne katması kişisel görüşü olarak da bir iştahat olarak da değerlendirilebilir. Çünkü ayetin hükmü yoksa Resul de iştahat etmiştir. Bugün Müslümanların devleti yoktur. Yani Müslümanların temel haklarını koruyacak, onları toplumda güçlü tutacak Nisa suresinin 59. ayetinde söz edilen emir sahipleri yoktur ki onlar Allah'ın hükümlerini uygulayarak adaleti sağlarlar. Günümüzde ise ayetlerin uygulanmasından çok İslam hükmü diye insanların iştahatları, fetvaları uygulanmaktadır. İnsanların ve fetvaları ise asla ve asla ve asla kat'i bir şekilde İslam'ın hükmü değildir, Allah'ın hükmü de değildir. Günümüzde faizin içselleştirilmesi konusunda Müslümanların tutum ve davranışlarına yönelik Birkaç söz söylemek isterim konuyu tamamlamak için. Tarih içinde Müslümanların faizle ilişkilerini incelerken birinci kısımda Müslümanların tarihi incelendiğinde faizle ilişkilerini tamamen kesmediklerini görmekteyiz. Her şeyden önce Müslümanların yönettiği topraklar içinde Müslüman olmayanların olması, onların faizle ilişkilerini kesmemesi dolaylı olarak Müslümanları etkilemiştir. Müslüman yöneticilerinin fakihlerinin faizle ilişkili hüküm ve uygulamalarının daha çok gayrimüslim azınlıklar için olduğu söylenebilir. Yani o hükümler azınlıklar için verilmiştir denilebilir. Onlara getirilen sınırlamalar olduğuna göre ve onlara getirilen sınırlamalar olduğuna yönelik işaretler vardır. Bu tür, mesela demin Osmanlı'da bazı şeyler okuduk ve Osmanlı topraklarında faizle ilgili hükümler konmuştur. Bu tür hükümlerin siyah ve sıbakına bakıldığında gayrimüslimlere yönelik olduğu ticaret ilişkilerinin gayrimüslimler açısından değerlendirildiği Müslüman toplumların o konularla çok fazla ilgilenmediğine yönelik işaretler vardır. Özellikle Osmanlı'nın faiz uygulamasılarındaki öngörüleri, hükümleri gayrimüslim toplumlar içindir. Mesela Loncaların faizle ilişkisi olduğuna yönelik herhangi bir tarihi kayıt yok. Loncalar Müslümanların kurduğu esnaf dernekleridir, vakıflarıdır. Ama İstanbul'da Ermeni, Rum, Yahudi ve birçok farklı kültürden insanlar yaşamaktadır. Orada bir ekonomi düzenlemesi, para alışverişi trafiği düzenlemesi yapılmıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde merkezi Sırbistan'ın pilot kasabasında gayrimüslim halk için kurulan Bugünkü Ziraat Bankası'nın Müslümanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Yine aynı şekilde merkezi Londra'da kurulan şahane Osmanlıya Osmaniye Bankası Osmanlı tebaası olan gayrimüslimler tarafından kurulmuştur. Müslümanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Müslümanların kurduğu devletler elbette Müslüman halka faizin haram olduğunu söylerken gayrimüslim halkın tefeciliğini önlemek için faiz düzenlemeleri getirmiş olabilirler ve olmuşlardır. Dolayısıyla kaynaklarda Müslüman devletlerin, yöneticilerin bu şekilde tefeciliyi önlemek için ortaya koyduğu hükümler, faiz ayarlamaları Müslümanlar için yapıldı demek haksızlık olur. Elbette bu uygulamalar tefeciliyi önlemek için faiz düzenlemeleri olarak değerlendirilmelidir. Ve bu uygulamalar sırasında Müslüman halkın da Müslümanların yönettiği devletlerin de sıkıştıkların da gayrimüslimlerden borç aldıkları karşılığında faiz ödediklerine dair bazı tarihi bilgiler de vardır. Osmanlı devlet yöneticileri sıkıştığı zaman bazen Yahudilerden borç almışlardır, Ermenilerden borç almışlardır, tarihi kayıtlar da var. Onlar bedava verir mi? Bunların dönemsel olduğu, genelde Müslüman halkların kurulan bankalara gavur bankası dediği, Mesela Osmanlı'da Müslüman halk kurulan Ziraat Bankası için ve kurulan Osmanlı Şahaniye, Osmaniye Bankası için bunlar gavur bankası demiştir. Yıllarca uğramamışlardır, kapılarından geçmemişlerdir ve o Müslüman halk faizden uzak durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte halkın gavur bankaları dediği bankalar bütün ülkede yayılmış olup devlet parasının korunması, maaşlarının ödenmesi konularında özellikle Ziraat Bankası kullanılarak yaygınlaştırılmıştır. Merkezi de Türkiye'ye getirilmiştir. Sırbistan'ın pilot kasabasında gayrimüslimler tarafından kurulmuştur. Yine Hintli Müslümanların bugünkü adlarıyla Pakistanlı Bangladeşli Müslümanların İstiklal Savaşı sırasında gönderdiği yardım paralarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün İş Bankası'nı kurduğu bankaya o gelen parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sermayesi olarak ortak ettiği söylenmektedir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İş Bankası'na ortaktır. Bu paranın kaynağı da odur denilmektedir. Müslümanların yaşadığı ülkelerin bir kısmında sosyalizm, bir kısmında kapitalizm uygulanmıştır ve uygulanmaktadır. Şeriatla yönetildiği söylenen ülkelerde bile ekonomik bakış açısının sosyalizm veya kapitalizm olduğu bilinmektedir. Her iki uygulamada da faiz ve Toplumlara egemen olan devletlerce bir şekilde toplumda uygulanmaktadır. Genelde faizi enflasyonla ilişkilendiren, faizin enfl enflasyonla ilişkisini kuran ekonomistlerin görüşleri esas alınarak Müslümanlar da enflasyon farkını faiz olarak değerlendirmemişler. Enflasyon farkına normal bir ticarettir, paranın değerinin korunmasıdır demişlerdir. Paranın değer kaybının karşılığı olarak Enflasyon farkındaki faize faiz dememişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dindar toplumu ki ben asla dindar kelimesini kabul etmiyorum gerçek Müslümanlar için, ayetlere uyan Müslümanlar için. Türkiye Cumhuriyeti'nin dindar toplumu faize karşı dururken diyanet ve ilahiyet görevlisi bazı akademisyenler enflasyon farkının faiz olmadığı yönelik fetvalar verdiler 70'li yıllarda. Ben o zamanları çok iyi hatırlıyorum. Çok da tartışılmıştı. Daha sonra da Diyanet'in resmi görüşü oldu bu, açıkladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dindarlar tarafından yönetilmekte. Faiz ve faizcilik, faiz oranları düşürülerek topluma tamamen egemen kılınmakta. Hatta ülkedeki bankalar batılık kapitalistlere satılmaktadır. Şu anda kaç tane Türkiye'nin kendi bankası var konusu sorulduğu zaman. işte. bu. Bir parmakları bir elin parmaklarını sayacak kadardır gerisi satılıyor işte. Böylece neredeyse bütün bankalar batılı bankalar olarak faizi istedikleri gibi uygulamaktadırlar. 2. Vade farkı faiz midir değil midir? Faizsiz bankacılık uygulamaları nedir? 70'li yıllarda ülkemizde yoğunlukla tartışılmaya başlanan vade farkının faiz olup olmadığı, taksitli satışlardaki fiyat artışının faize girip girmediği konuları Artık bugün gündemden düşmüştür. Çünkü toplumun hemen herkesi mi taksitli satışların faizle ilişkisi olup olmadığı konusunda tartışma yerine hayatına geçirmiştir. Şimdi normal ticaretmiş gibi herkes uyguluyor. Taksitli satışlardaki vade farkının faiz olup olmadığı tartışılırken ortaya atılan görüşler Hanefilerin görüşü doğrultusundadır. Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf'a atfedilen bu görüşle hareket eden Müslümanlar satış anında peşin alırsan şu fiyat, vadeli alırsan şu fiyat deyip iki fiyat söylediklerinde iki fiyat arasındaki fark faizdir demişlerdir. Bu nedenle ilk dönemler vadeli mal satan dindarlar faizini de içine katarak tek fiyat söyleyip faiz uygulamadıklarına inanmışlardır. Mesela benim memleketim Isparta'da. Bir yıla yakın halı satılır, vadeli olarak bir yıl civarında halı satılır. Halıcılar hemen hesap eder, kafasında hemen faizi makineyle çevirir. Önce sorar, nasıl alacaksın, peşin mi, vadeli mi? Ona göre fiyat söyleyecek. Şimdi tek fiyat söyleyecek ya, öyle öğrettiler, hocalar ya tek fiyat söyleyecek. Piyasada halının metrekarası belli zaten, ya 5 liradır ya 6 liradır. Mesela o şimdi sorar, kaç ay ödeyeceksin? 6 ay ödeyeceğim hocamca Hemen alt aylık şöyle kafasından çevirir, der ki halının fiyatı metre karesi 7 lira veya 6 lira. o oh, Aslında o halı, peki peşin alırsam kaç para dedin ama yok şimdi pazarlık yapıyoruz İkinci fiyatı sorma der. Çünkü ikinci fiyatı söylediği anda aradaki fark faiz olacak diye hocalar öğretmişlerdir. Asla söylemez ve konuşturmaz. Böyle böyle oturttular sisteme. İşte bu nedenle ilk dönemler vadeli mal satan dindarlar faizini de içine katarak tek fiyat söyleyip faiz uygulamadıklarına inanmışlardır. Bugün faizsiz bankaların uygulaması da bu yöndedir. Onlara gidersiniz, alacağınız şeyi söylersiniz, onlar bir araştırma yaparak size alacağınız ürünü, fiyatını, ödeme şartlarını söyler. Siz de tek fiyat ve ödeme koşuluyla alırsınız. Böylece faiz uygulamadıklarına inanırlar. Ama satın aldığınız malın peşin fiyatını bilirsiniz işte diyelim ki diyelim ki bir kamyon alacaksınız işimizde kullanacaksınız fiyatı diyelim ki 300 bin lira para var mı yok Krediyle ile almaya kalkarsanız 400-450 bin liraya alacaksınız ne yapıyorsunuz hemen bir faizsiz bankaya gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben kamyon alacağım ne hangisini alacaksın şunu Hangi model? Şu marka, şu model. Tamam. Biz sana fiyatı bildirelim. Nasıl ödeyeceksin? Ben şu şartlarla derim. Tamam. Giderler. Kamyon fiyatının peşin fiyatından banka alır. Ona kamyonu verir. Onun dediği ödeme şartlarında bir fiyat çıkarır. Der ki kamyon 450 bin lira. E zaten 300 bin lira böyle. Aradaki ne? 150 bin lira faizdir. Ama tek fiyat söylediği için faiz değil olur. Ha öbür bankaya gidersin faiz uygulana adam der ki peşin 400-300 bin lira kredi çekiyorsun benden ben bunu araba aldığın yere göndereceğim sen bana bunu 450 bin lira şu taksitlerde ödeyeceksin der. Aradaki de farklar şu şu faizlerdir der. Birisi açık söyler birisi söylemez. Böylece kendimizi kandırmış oluruz. Bugün elimizde bulunan hadis kitaplarında faize ilgili dolaylı dolaysız birçok hadis vardır. Bazı Müslüman bilim adamları bu tür hadislerin günün şartlarına göre uydurulduğunu, hatta ifadelerinin anlamak istekleri gibi yazıldığını ifade ederler. Ancak Resul Muhammed'in ve Medine'de kurduğu devlet içinde Yahudilerin, Putperenslerin, Hristiyanların yaşadığını unutmayalım. Onların uygulamalarına yönelik standartlar önerdiği düşünülebilir o günkü yönetimlerin. Bu önerilerin Müslümanları ilgilendirmediği, Müslümanlara faizin yasaklandığı dikkate alınabilir ve alınmalıdır. Onun için Resul'ün tarihinden gelen her haberin bugünkü tabiriyle hadisin mutlaka Müslümanları ilgilendirdiğini düşünmek çok büyük bir hatadır. Bugün hadis kitaplarındaki birçok sosyal, ve ekonomik olaylarla ilgili hadisler sadece Müslümanları ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Yahudileri aynı zamanda putperestleri, aynı zamanda filistlileri ilgilendiriyor. Çünkü sorun olarak geldiği zaman Resulullah onlara da bir şey diyordu. Medine Vesikası'na göre, hatırlarsanız sunumlarımızda anlattık. Medine Vesikası'na göre Müslüman olmayan toplumların uygulamalardaki haksızlıklar için Resul Muhammed'e devlet başı olarak gelecekleri, geldikleri bilinmektedir ve Resul de bu haksızlıkları önlemek için onların kendi hukuklarına, kendi uygulamalarına göre Kararlar verdiğini tarih yazmaktadır. İşte bu verilen kararları onların gelip de bir şey sorup da veya bir haksızlığı söyleyip de onlara söylenmiş sözleri orada işitenler bunu hadis diye naklettiklerinde bu Müslümanları ilgilendiriyor demek yanlış olur. Doğru düşünmek lazım. Ne yazık ki dün ve bugün Müslüman topluluklar, Müslümanların, ilim adamların çoğu bu gerçeği unutarak tarihten gelen her bilgiyi Müslümanlar adına kullandıkları bunlardan hüküm çıkardıkları görülmektedir faizsiz banka uygulaması özellikle Bankledeşli M.A. Mannam tarafından derinliğine incelenerek el alınan faiz faizsiz bankacılık konusu ülkemizde de Sabahattin Zayim tarafından 70'li yıllarda sürekli işlenmiştir Bankledeş Suud Irak İran kökenli yazarların konuyu ele alış biçimlerinde faizsiz bankacılık ehli sünnet fakihlerinin satışta iki fiyat olmaz görüşüne uygun ve kar ortaklığı sistemiyle gündeme getirilmiştir. Her iki uygulamada da perde arkasında ekonomik dünyanın faiz hesaplarının dışına çıkıldığını söyleyemeyiz. Arka planda faizler sürekli hesaplanmıştır. Sadece ön yüzde yapılan makyaj faizsizmiş gibi görünmektedir. 70'li yıllardaki bir anımı size şöyle bir şekilde anlatmak istiyorum. O dönemler iktisat okuyorum. İktisat okuduğum için Isparta İmam Hatip okulu mezunları, derneği, yöneticileri, aynı zamanda kitapçılık yapıyorum. Benden faizsiz banka konusunda bir sunum istediler. Dernekte gel, anlat dediler. Sen hem ekonomi okuyorsun, hem de elin altında kitaplar var, incele gel dediler. Kabul etti. O dönemlerde faizsiz bankacılık görüşü doğrusunda hareket ediyordum. Benim görüşlerim de öyleydi. Manlan'ın kitaplarını, Sabahattin Zaim'in kitaplarını okumuş ve o dönemin işte seminerlerinden, yazılanlardan, çizimlerlerinden etkilenmiştim. Kitapçılık yaptığım için de elimin altında bir sürü kitap vardı o dönemlerde bu noktada. Ciddi bir araştırma yaparak konuya hazırlandım. Büyük bir heyecanla sunum için derneğe gittim. Derneğin toplantısı salonu, Zaman zaman talebelere ders verildiği için sınıf formatındaydı. Kara tahtası vardı. Tahtayı görünce sanki bir öğretmen edasıyla gelen misafirlere faizsiz bankayı anlatmak istedim. Tahtada. Ekonomide uygulanan şey var bizim meslek gereği. Problemleri yok etme metodu. Hemen o aklıma geldi. Dedim problemleri yok etme metoduyla ben faizsiz bankacılığı anlatayım dedim. ki. Hazırlanırken böyle bir şeyim yoktu. Hazırlanırken bayağı çok ciddi bir şekilde 5-10 sayfalık bir zemin hazırladım kendime. Kaynak, döküman. Bu metoda göre önce problemler test edilir O problemleri yok etme metoduna göre. Sonra o problemler nasıl çözülür? Onlar üzerinde durulur ve çözülür ve sıfırlanır problem. Ben de tarihte bankacılığı doğuran nedenleri tahtaya yazmaya başladım. Bankacılık şu nedenlerle doğmuştur. Ve bugün şu işleri yapmaktadır. Diye başladım yazmaya. 1. Evlerinde paralarını saklayamayacaklar için paralarını korur. Ya hesap açarak ya da kasa satın alarak bu hizmeti alırsınız. Hesap açarsa karşılığını faiz olarak verir. Çünkü hesaptaki parayı faizle satar. Buna kredi vermek deniyor. Kasadaki para ise işletilmez. Onun için kasa kira parası alır banka senden. Ülkemizde dindar Müslümanlar bankalara... Korumak için verdikleri paraların faizlerini almamak için eskiden dilekçe veriyorlardı. Yetmişliğilerde. Daha sonra bu kaldırıldı. Artık bankalar normal hesap açtığın zaman faiz işletmiyor. Vadeli hesap açtığın zaman işletiyor. Ama o zaman normal hesaplara bile derhal faiz işletiyordu. Hala da Türkiye Ekonomik Bankası eski uygulamayı yapıyor. Yani normal hesap bile faiz işletiyor. İkincisi ise çek ve senet tahsilleri yapıyor. Para havalileri gerçekleştiriyor. Yani tahsilat görevi ve para trafiğini ayarlıyor. Üçüncüsü açtığı hesaplarda biriken paraları ticarete faizle veya faizsiz sokuyor. Faizli sokması kredi vermekle oluyor. Faizsiz sokması ise bankalar ticari kuruluş yapıyor. Fabrikalar kuruyor, tesisler kuruyor, onları kiraya veriyor. Mesela Vakıflar Bankası'nın dünya kadar vakıfı var, binası var, kirayı veriyor. Bir dünya gelir elde ediyor. Eti Bank'ın işletmeleri var. Maden işletmeleri örnek yiyelim. Dördüncüsü, devlet memurlarının maaşlarının ödenmesinde görev alıyor. Eskiden tek kaynak, tek banka, ziraat bankası şimdi dağılabiliyor artık. Yani banka müdürleri o bölgedeki bir valiye ne kadar Avanta verdi. Ona göre bankalar değişebiliyor şu anda. Beşincisi ihtiyacı olanlara kredi verir. Bu beş şıkta bankalara hizmet veriyor. Başka bir şıkkı yok. Bunları yazdıktan sonra bu beş maddeyi yazdıktan sonra dedim ki bankadan faizi kaldırırsak ki faiz haram bütün faizli işlemler ortadan kalkar. Peki bankadan faizi kaldırırsak bankanın işleri nasıl çözülür diye bir soru sordum. Cevaplarım Müslümanların bir devleti olduğunda diye başladı. Evet. Müslümanların bir devleti olduğunda bir. Devlet halkın parasını korumak için gereken sistemi kurarak halkını mağdur etmez. Polisiyle, askeriyle kendi sistemini kurar. Halk evinde saklayamıyorsa parasını devletin korunaklı yerinde götürür, teslim eder. Eline alır makbuzunu. Benim orada Devlete emaneten verdiğim şu kadar param var der veya altının bilmem neyim var der, evinde rahat uyur. Bankaya götürmesine gerek yok onun için. Bankanın da olmasına gerek yok. 2- Devlet ticari hayatı en adil, en güzel şekilde gerçekleştirmek için gerekli düzenlemeleri yaparak devletin garantisinde ortaklıklar tesis eder. Eğer kişi kendisi işletemiyorsa da o parayı işletmeye sokacaksa devletin garantisinde ortaklıklar kurar. Tabi biz Müslüman devletten bahsediyoruz. Kapitalist devletten değil. Kapitalist devlet aman Allah, Allah korusun. Verdiğinizi alamıyorsunuz. İşte bir dönem işçilerden, memurlardan biriktirmek üzere para aldılar, geri vermediler. Verirken de bin, dereden, bin su getirdiler. Evrağınızı getirin dediler ödediğinize dair. Getirenlerden, görenlerden, bulanlardan geri verdiler. Gerisi kaldı. Devlet için. Ama Müslüman bir devlet olunca böyle olmamalı diye düşünüyoruz. Müslüman bir devlet olursa onları güzel bir şekilde ticari hayatın içine sokar, o şirketleri garanti çerçevesine getirir. Böylece kar bölüşümüne esas alır, paralarını kendileri işletemeyen kimseleri devlet garantisiyle ticari hayatın içine sokmuş olur, sermayeleri pasiflikten aktifliğe geçer. 3- Devlet zaten sadakalar fonundan borçlulara ihtiyaç sahiplerine yardım edecektir. Onun için borçlar niye bankalara gitsin ki bunun için? Devlete gidecek benim diyecek ihtiyacım var. Nedir ihtiyaç şu, devlet yetkilileri gider, tespit eder Gerçekten bu adam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Doğru söylüyorsa devlet ona gereken yardım yapar. 4. Devlet halkın çek, senet gibi ticari ilişkilerinde kullandığı alacak dokümanlarının tahsilinde bankalardan daha iyi çalışan bürolar oluşturur. Tahsil edilmeyenlerin takibini de anında yasal olarak yapar. Böylece kapitalist düzenin iki ayaklı sistemi tek sisteme dönüşür. Kapitalist sistem bankalara tahsil için verir. Karşılığını alamazsan icra dairesine gidersin. İcra dairesi devletindir. Para tahsil etme yerleri bankalarındır. Devlet onlara bu yetkiyi vermiştir. Bankalar ne yapar? Para kazanmak için, karşılığında ücret almak için, onları devlet desteklemek için böyle bir karar almıştır. Ne gerek var? Müslüman devlet ikisini birleştirir. Gidersiniz devletin tahsil bölümüne. Tahsil onu tahsil eder. Çek veya senettir. Ödemiyorsa hemen dibinde devletin yine hemen dibinde kanunen tahsil edilecek icra yetkisi bulunan birim olur. O da gider icrasını kor. Gerekirse. Veyahut da devlete yazar. Bu adamın parası yok. Bu senedin karşılığını, bu çekin karşılığını alamıyoruz. Eee bu durumu, bu adamın durumu iyi değil. icraya gidemeyiz. Ne yapalım? Devletten bunu bir fon alalım. Alacaklının borcunu ödeyelim, borçluyu kurtaralım diyebilir. Tabii ben bu çözümleri yaparken böyle hazırlanmamıştım. Manla'nın kitabını okuduğum, Sabahattin Zaim'in kitabını okuduğum, ondan sonra Beni Saldır diye bir arkadaş vardı. İranlı, pardon şeyli Irak'lı mı, Suriyeli mi ne şu anda tam şey aklıma gelmiyor. Şah e, ilim adamlarından, ekonomik ilim adamlarından onun kocaman bir kitabı vardı İslam ekonomisi diye onu okudum falan hazırlandım gittim ama şimdi bu beş şeyle problemleri kaldırınca bankayı doğurman, bankanın yapacağı işlerini, bankanın gerekliliğini doğuran şeyleri, nedenleri tahtada sildim. Dedim ki bunu devlet yapar, şu şekilde bunu devlet yapar, bu şekilde Müslüman bir devlette de bunu devlet yapar, şu şekilde dedim. Sonuçta tahtada bankanın yapacağı işler kalmadı. Şaşırdım. Sunum 5 dakika falan sürdü, sürmedi. Çok şaşırdım böyle. Hiç bu noktaya varacağımı bilmiyordum. Dinleyicilere döndüm. Şaşkınlık içinde dedim ki, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de siz de faizsiz bankacılığı merakla konuya girişmiştim ama bankaların yaptığı işlemleri Müslümanların kuracağı bir devlette nasıl çözeceğimizi ilişkin yaptığım anlatım sonucunda Banka denilen müesseseye gerek kalmadı. Banka beş tane işlem yapıyor zaten. E bunları devlet ilgili garanti, devlet garantisiyle bir kuruma devrederse hiçbir şey kalmaz. Banka denilen bir şey kalmaz ortaya da. Zaten faiz de İslam hukukuna göre haram olduğu için bankaya zaten ihtiyaç yok. Paranın alıp satılması da haram olduğu için faiz karşılığı bankaya ihtiyaç yok. Tahsilatını gidersin başka bir de yaptırırsın. Parayı başka şekilde de İş ticari hayatı da başka şekilde girersin. kendini giremiyorsan. Ama kapitalistler şöyle bir akıl veriyor Müslümanlara. Kendi müesseselerini oturtabilmek için bankacılık müesseselerine faizli. Banka istemiyor musunuz? İstemiyoruz. O zaman faizsiz banka üretelim size bir teori olarak onu uygulayın. Sonuçta bankacılığı uygulattırıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Banka dediğimiz müesseseler kapitalizmin mabetleridir. Bakınız sözümü tekrar ediyorum. Bankacılık denilen müesseseler kapitalizmin mabetleridir. Kapitalizm bu mabetlerin hiçbir yerde yıkılmasını istemiyor. Komünistlere bile kurdurdular. Sosyalistlere bile kurdurdular. Müslümanlara da faizsiz banka adı altında kurduruyorlar ve devam ettiriyorlar. Çünkü kapitalizmin temeli bu, mabedi. Senin caminden daha değerli, kilisenden daha değerli, havrandan daha değerli. Kapitalist için bir bankacılık. Ama ben şimdi orada anlatırken banka diye bir şey kalmadı. Muhabbet yıkıldı. Faizsiz banka diye ortaya atılan bütün görüşler kapitalist düzenin Müslümanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Kapitalist sistem faizli faizsiz bankacılık sektörünün uygulamasına yönelik girişimlerin en empozisini Müslümanın diyenlere yaptırır, konuşturur. Müslüman ilim adamlarına konuşturur, akademisyenlerine konuşturur. Yeter ki der, ne olursa olsun bankacılık sistemin dursun der kapitalist. Onun için bu tür şeylere inanmayalım dedim sunumda. Bitirdim sunumu. Ben şaşkın, dinleyiciler şaşkın Sunumu beş dakika bitirip oradan ayrıldım. Bugün hala aynı inançtayım. Bir ekonomici olarak, bir ekonomi tahsil eden olarak bankaya Müslüman bir devletin ihtiyacı yok. Müslümanların kuracağı devlette bankacılık sektörüne ihtiyaç yoktur. Ekonomi tahsil etmiş biri olarak bütün bankalar, bugün bankalar ne yapıyorsa aynısını devlet daha garanti bir şekilde kendi kurumlarıyla yapar. Mesela bugün hala yapıyor. Mesela PTT zaten havalileri yapıp durun. PTT'nin yanına içine bir görev daha verip kardeşim havale yapıyorsun tamam amenna buyur. Çekleri de tahsil et, senetleri de tahsil et diyemez miyiz deriz. Veya devletin alacakları takip edilen icra daireleri var. Diyelim ki aynı daireleri oluşturduk. Yasal olarak hak yemeden efendim yasal olarak alacaklar nasıl takip edilir? İcra daireler. İcra dairelerin yanına bir tahsilat bölümü bürosu oluşturup oraya verip arkasından tahsil edilemezse icra bölümüne girse aynı yerde. Yan yana da durabilirler. Birisi iki tane memur yan yana aynı bir daha da aynı odada birisi tahsilatçı, birisi icracı. Olamaz mı? Olur. Ama kapitalist diyor ki olmaz. Neden? O zaman müessese yıkılır. Kapitalizm yıkılır. Düzenim yıkılır. Kapitalist diyor olmaz. Neden? Düzeni yıkılır. Banka onun mabedidir. O yıkılır. E, faizsiz bankada da bir şey olmaz zaten. Öyle işgazcılık yapıp da ön planda tek fiyat söylüyorum, arka planda faiz hesap ediyorum mantığı olur mu? Buna Allah münafıklık diyor. Sen adama ben senden faiz istemiyorum de. Arka tarafta faizi hesapla gel. Ön tarafta faizli fiyatı söyle. Ben sana tek fiyat söyledim. Onun için faiz ortadan kalktı de. Kargalar güler kargalar. Arkada faiz hesapladığını makinalarda herkes biliyor. Kendileri de biliyor. ve zaten devlet de halkına yardım edecek. Borçlulara ihtiyaç saygıları. Halkını mağdur etmeyen adil bir sistemin bankaya ihtiyacı yoktur. Zaten kapitalist ekonomistler de aynı şeyi söylüyor. Devlet sistemini düzgün kurup da kapitalizm sıfır hatayla çalışırsa faiz sıfırdır diyor. Ama kapitalizm bunu kabul etmiyor para sahibi. Bunu bilim adamları söylüyor. Banka para satışlarını düzenlemek için kurulan bir sistemdir. Kapitalizmin temelidir. Havale, tahsilat işlemleri gibi işlemler, koruma gibi işlemler bankalara gelir sağlamak için devletin verdiği bir yetkidir. Kaldırabilirsin, bitti. Bankaya dersin senin tahsilat hakkın yok. Senin parayı koruma hakkında da yok, bitti. Para satış hakkın var, başka bir şey hakkın yok. Diyemez misin dersin. O zaman paldırkülür yıkılır. Asıl amacı bu düzenin para satışıdır. Müslüman bir devlet faiz yoluyla para satışından çıkar salayan bir düzene. Asla ve asla izin veremez ve vermez. Verirse zaten zulüm olur. Onun için Müslümanların kuracağı devlette faiz kesinlikle olamaz. Hangi şekilde olursa olsun? Arka planda hesapla, ön planda deme. Böyle bir şey olmaz. Bu münafıklıktır, riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Müslümanlar faizsiz bankacılık sistemleriyle kapitalist düzenin bankacılık sektörünü ayakta tutamazlar. Çünkü her düşünce, kendi sistemlerini, kendi kuruluşlarını oluşturmakla, kendi müesseselerini oluşturmakla mükelleftir. Müslüman da kendi müessesesini oluşturur. Elbette Müslümanların kuracağı devlette harama düşmeden kendi sistemlerini oluşturup, geçmişte Müslümanların oluşturdukları karzı hasen, borçlara karşılık borç veren sistemler, sadakalar, aşar sistemi, infak sistemleri vardı. Bu günümüzün anlayışında daha genişletilebilir daha güzel noktalara getirilebilir. Bunlar çağın gereksinimlerine yetmiyorsa, az geliyorsa Müslümanların kuracağı devlet yine kapitalistlere ihtiyaç duymadan, onların teorilerine ihtiyaç duymadan hayata Müslüman bakışıyla bakar, kendi sistemlerini oluşturur. Biz kapitalistlere köle olamayız düşüncede. Ne komünistlere ne kapitalistlere asla ve asla köle olamayız. Onların sistemlerini makyaj yaparak kendi sistemimiz içine sokamayız. Dış ticarette bile bankaya ihtiyaç yoktur. Müslüman bir devlet kurulduğu zaman illa ki bankayla ihracat ve ithalat yapmasına gerek yoktur. Sistemini kurarsın nihayetinde para gelip gidecektir yani. Paraların transferi devletin oluşturan dış ticaret kurumlarında yapılır. Senin dış ticaret müsteşarlığın var. Ne işe yarıyor? Bir bölümünde dersin ki dış ticaret işlerine para alışverişi bu kurum tarafından yapılacaktır. Bitti. Hem de devlet karantısında. Kapitalistlerin oyuncağı olmazsın. Çağımızdaki modernist, layık, Sosyalist, kapitalist, Müslüman yazarların bankacılık sektörünü ayakta tutmak için yapmış oldukları çarpıtma yorumların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hiçbir şekilde. Bunlardan uzak durmanızı özellikle tavsiye ederim. Malik Bin Nebi, Ekonomi Dünyası'nda Müslüman Atlı kitabında ki 70'li yıllarda çıkmıştı. Çok güzel bir şey söyler o kitapta. Batı düşüncesiyle eğitim alan kişiler, Asla Batı'ya karşı özgürlük mücadelesi veremez. Çünkü akılları, muhakemeleri, iradeleri beyinlerinin çalışma metodu satın alınmıştır der. Müthiş bir tespittir. Bugün dindarlar gidiyorlar Amerika'da okuyorlar, Avrupa'da okuyorlar. Oranın sistemleriyle geliyorlar. Dünya Müslümanlar olarak bir devlet yönetiyorlar ülkemizde veya başka yerde. Ne yapıyorlar? Batının sistemlerini Müslümanlaştıracağız diye uğraşıyorlar. Böyle bir aptallık olabilir mi? Kendi sistemini oluştur. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü oralarda okurken beyinleri, akılları, mantıkları, iradeleri satın alınmış. Beyinler yıkanmış. Ama dindar. Dindar olduğu için makyaj yapıyor. Ne makyajı? Müslümanlaştırma. Kapitalizmi Müslümanlaştırma. Sosyalizmi Müslümanlaştırma. Makyajları yapıyor. Utanmadan İslam Sosyalizmi diye kitaplar yazıyorlar. Bakın utanmadan. İslam Sosyalizmi diye kitaplar yazıyorlar. Utanıyorlar mı? Hayır. Neden yazıyorlar? Çünkü beyni yıkanmış. Gitmiş orlarda ekonominin sosyalist bölümünü okumuş. Geliyor İslam sosyalizmi yazıyor. Öbürkü İslam kapitalizmi yazacak. ki İslam milliyetçiliği yapacak. Öbürkü İslam dindarlığı yazacak. Olmaz. Allah ne diyor ayetinde? Ancak halis bir şekilde, sah bir şekilde ayetlerle hayata bakan insan. Karıştırmadan hiçbir şeyi. Allah'ın ortaya koyduğu esaslar içinde özde hayata bakan insan, halis insan, saf insan, ihlaslı insan mümin'dir. Hayata öyle bakar. Ha diyebilirsiniz dünyadaki gelişmelerden haber olmayacak mı olacak elbet. Ama onlardan beyni yıkanmayacak. Onları çok iyi bilecek. Onları çok iyi değerlendirecek. Onların etkisinde kalmayacak. Sistemini kendisi kuracak. Geleceğe bir Müslüman Allah'ın istediği bir şekilde yaşarken geleceğe bireysel, ailevi, toplumsal, siyasal bir sistem oluşturamıyorsa, ekonomik bir sistem oluşturamıyorsa boşuna konuşuyor demektir. Geleceğe sözü yoktur. Gıdı gıdı gıdı ayetleri konuştuk ama geleceğe bir şey oluşturamadık. Bir şey oluşturmaya kalkarken Batı'nın dayattığı bir siyaseti Müslümanlaştırmaya, Batı'nın dayattığı bir ekonomik sistemleri, müesseseleri, Müslümanlaştırmaya, batının dayattığı ideolojileri İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi diye Müslümanlaştırmaya kalkarsak o zaman daha henüz hidayet etmemişiz demektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.